Seslendirenler Hikmet Savaş Bayındır Fatma Elçin Görev Arif Vural Arısoy Anlatan Murat Yılancı Soğuk bir kış günü Hikmet ve hanımı Fatma gece uyumaktadırlar. Fatma bir tıkırtı duymuş ve uyanmıştır. Ne olduğuna bakması için Hikmet'i uyandırmaya çalışır. Hikmet, Hikmet bir tıkırtı duydum. Hikmet sana diyorum uyansana. Hı -hı. Bir uyudunu bir daha uyanmak bilmiyorsun. Ev yansa haberin olmayacak. Öf, ne oldu Fatma ne oldu gece yarısı? Neden uyandırdın beni? Bir ses duydum diyorum. Kalk bir baksana. Eve hırsız falan girmiş olmasın? Allah'ım inşallah hırsız değildir, inşallah değildir. Rüya görmüşsündür hayatım, rüya görmüşsündür. Ya da fare filandır. Bir yerleri kemiriyordur. Bu soğukta kalkıp kim bakacak şimdi? Sabah kalkınca bakarım hadi. Ne kadar rahatsın Hikmet. Hırsız girmiş olabilir diyorum. Kalkıp bakmamak için bahane öğretiyorsun. İçim rahat etmeden uyuyamam ben artık. Sen kalkmazsan ben gidip bakacağım. <gülüyor> tamam tamam bakıyorum bakıyorum. Sen zahmet etme. Kocaların görevi nedir ki zaten? <gülüyor> Sen de duydun mu? Ah, pencereden geliyor galiba. Duydum duydum. Pencereden geliyor. <gülüyor> İyi bari. En azından odadan dışarı çıkmak zorunda kalmayacağım. Bilgivercim var burada. Gel bakalım. Ne tatlı şeysin sen. Aa, yaralı galiba bu. Evet evet ayağı yaralanmış. Getir bakayım. Doğru söylüyorsun. Yaralanmış zavallıcık. Bu halde bırakamayız onu. Yardım etmek gerek. Yarın bizim Arif'e götürürüm. O anlar kuşlardan. Ertesi gün güvercini arkadaşı Arif'e götürüp tedavi ettiren Hikmet... ...tamamen iyileşene kadar ona bakmaya karar vermişti. Evinin çatı katına güvercin için bir yer yapmış ve onu orada beslemeye başlamıştı. Çatı katındaki yuvayı ve yemi görüp gelen kuşlarla birlikte sayıları her geçen gün artmış... ...ve sonunda anımı Fatma'yı rahatsız etmeye başlamıştı. Valla Ayşe'cim çok gürültü yapıyorlar. Seni de meşgul ediyorum telefonda ama olmayacak bu iş. Hay, Başta sadece tek güvercin vardı. Arada gidip seviyordum da. Derken üç oldular, beş oldular. Şimdi sayılarını dahi bilmiyorum. Bedava barınağı gören geldi, gören geldi. Aman Hikmet ne yapacak Allah aşkına ona kalsa hiçbir sorun yok. İşten gelince çatıya çıkıp boynu onlarla ilgileniyor. Çocuklarıymış gibi bakıyor onlara. Ben çok ısrar edince götürüp uzakta bir yere saldık kuşları. Eve bir geldik çoktan dönmüşler. Bir kere bir yeri yuva belledikleri zaman kolay kolay unutmuyorlarmış. Aa demek öyle. Dediğin şeyi anlamasa da ses tonundan kavrayabiliyormuş. Onlar hakkında söylediğim bir sürü kötü şeyi de anlamışlar mıdır? Ortalıp hissettikleri için geçen gün çok kızmıştım onlara. Valla hak ettiler yani. Tamam o zaman görüşürüz canım. Tamam bekliyorum mutlaka bekliyorum. Hikmet hanımı Fatma'nın çatı katındaki güvercinlerden rahatsız olduğunun farkındadır. Ona daha fazla sıkıntı çektirmemek için artık güvercinleri birine vermeyi düşünmüş... ...durumu da arkadaşı Arif'e anlatmıştı. Arif birkaç telefon görüşmesinden sonra... ...kuşları alacak birini bulmuştu. Oldu senin iş. Arkadaş birkaç güne kadar gelecekmiş amma. Ama kuş bak bana ne demek olduğunu bilir. Çekip gittiklerinde fena özetirler adamı. O küçük şeyleri özleyeceksin. Özlemem mi Arif? O kadar da alıştım ki. Çocuğum gibi seviyordum. Ama buraya kadarmış ne yapalım? Fatma razı olsa verir miyim bir başkasına? O da haklı ama. Sayıları çok arttı. Başa çıkamıyoruz artık. Çok da gürültü yapıyorlar. Bazen gece uyumakta bile zorlanıyoruz. Ee, köy yerinde olacaksın ki besleyebileceksin. Ayrı bir küçük bahçede çevireceksin onlara. Başka hayvanlar da koyacaksın hatta yanlarını. Gül gibi bakarsın. Ama burada şehirde olmuyor kardeşim. Doğru söylüyorsun Arif doğru söylüyorsun. Arkadaşın iyi bakar bu arada değil mi onlara? Bakar bakar merak etme. Gözün arkada kalmasın. <gülüyor> i̇yi bari. En azından iyi bir şekilde bakılacaklarını bilmek de güzel. Anlaştıkları adam ertesi gün kuşları almaya gelecekti. Hikmet güvercinlerinden ayrılacak olmanın huzursuzluğuyla yatağına gitmiş ve zor da olsa uyumayı başarmıştı. Gördüğü sıkıntılı rüyalardan Fatma'nın sesiyle uyandı. Fatma da kuşların gürültüsüne uyanmıştı. Yeter ama artık! Bir gecede uyanmadan uyuyamayacak mıyım ben? Kalk da sustur şu kuşları! Yine mi ya? İyi de sen uyandın diye bana da eziyet çektiriyorsun. Yukarıda tepiniyor yine seninkiler. Geceleri uyku haram oldu. Haklısın, haklısın. Sahiden bu sefer çok gürültü yapıyorlar. Ama ses normal değil. Dur, dur bakayım. Bir koku var. Sen almıyor musun o kokuyu? Koku mu? Neyseyim ben. Almıyorum ne kokusu? Bir şey yanıyor Fatma. Baksana kapının altından duman geliyor. Yanıyoruz ya. Resmen yanıyoruz. Üstüne bir şey al çabuk çabuk. Hemen dışarı çıkıyoruz. Ya görüyor musun? Kuşlara kızıyordum bir de. Onlar gürültü edip de zamanında uyanmasaydık halimiz ne olurdu Fatma? Haklısın galiba Hikmet. Yarın şu adamı ara da hiç gelmesin kuşları almaya.